Dedim ki, belki bazı odun götürenlere veyahut da koyunlarını sağmaya gelenlere veya ihtiyaç sahibi olup da Mekke'ye girenlere rastlarımda Hazreti Peygamber'in buraya geldiğini onlara haber versin de gelsinler, Peygamber Mekke'ye zorla girmezden önce teminat alsınlar.